Şimdi ben başlamak istiyorum o zaman. Ela gibi 0-3 yaş döneminde böyle öfke nöbetleri, çıkışlar, yükselmeler, asilikler görülebiliyor. Öncelikle bu normal mi, anormal mi? Neden oluyor bu yaş döneminde özellikle? Buyurun. Evet. Ee, öncelikle tabii ki e, normal diyerek başlamak istiyorum ama bu normalitenin e, sınırlarını belki belirlemek gerekiyor. Hani Çocuk her istediğini mi bu şekilde yerlere kendini atarak yaptırmaya çalışıyor? Yoksa arada bir istediği olmadığında ya da işte yorgun olduğunda, acıktığında, yani bunun nedenlerine bakıyoruz ve sürekliliğine bakıyoruz normal olduğunu söylemek için. Ama e, bu yaş dönemindeki çocuklarda genel olarak kabaca normal olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen tabii ki anne babaları da çok çaresiz hissettiren de bir davranış örüntüsü. Özellikle tabii ki bu e, örnekte mesela evde yaşanıyor bu olay ama düşünün işte çok klasik süpermarketlerde e, kendini yaratan çocuklar işte AVM'lerde kasa önünde çok e, rastlanır yani. Çünkü çocuk bir şeye diretiyordur, istiyordur al, al, al diye ama anne baba ne yapar orada? Kendini işte rezil olmuş hisseder, başarısız hisseder. Bizim çift, e, ailedeki gibi belki bir Birilerini suçlarlar, neyi yanlış yapıyorum derler. Aslında bunun hani e, bu yaş dönemindeki çocuklarda belli bir ölçüde normal olduğunu en baştan kabul etmek belki Hı. hepimizi rahatlatacaktır. Evet. Birazcık onun e, sebeplerini anlamak, çocuğum neden şu an bu tepkiyi veriyor diye düşünmek ama e, uzun vadede de işimizi rahatlatacaktır. Yani e, uykusu mu geldi, mesela akşam saati artık çocuğun karnı mı acıktı. E, bu şekilde fizyolojik ihtiyaçlarına karşı çocuklarda özellikle böyle duygusal yoğunluğu olan tepkilerle çok karşılaşıyoruz. Hı hı. Bir de şöyle de bir durum var tabii, bu yaş döneminde e, Ela tam iki yaşında baktığımız zaman 2 yaş döneminde beyin gelişimine e, düşünürsek limbik sistem, hani bu duygu yönetiminin olduğu kısım, duygu regülasyonunun olduğu kısım yeni yeni gelişmeye başlıyor. Yani Ela ne yapıyor? O yoğun duygularını e, henüz regüle edemiyor, henüz kontrol edemiyor ve öfkesini, hayal kırıklığını, kızgınlığını, biz yetişkinlerde olduğu gibi kontrol edemediği için ya da belki sözel olarak ifade edemediği için elindeki tek araç işte kendini yere atmak, bağırmak, ağlamak, kendini dövmek, bir şeyleri fırlatmak gibi olabiliyor. O anlamda belki çocukla hani özellikle o kriz anında bir şeyler yapmaktan ziyade bizim tavsiye ettiğimiz şey o krizi en e, zararsız şekilde atlattıktan sonra en güzel şekilde çocuğun artık huyuna giderek sakinleştirildikten sonra... E, Konuşmayı denemek. Yani yavaş yavaş çünkü iki yaşına giren bir çocuktan biz artık yavaş yavaş duygu regulasyonunun, duygu kontrolünün gelişmesini de bekleriz. Ama bu tamam beyin yapısı olarak kendi kendine bir nebze gelişiyor. Ama tabii ki biz aile olarak da bu gelişmeyi de teşvik etmemiz gerekiyor. Yani bu konuda çocuğu e, konuşturmamız gerekiyor belki. Ha Ela bak gel e, sen az önce böyle yaptın ama ne hissettin? Neden öyle davrandın? Ben şaşırdım, üzüldüm gibi belki kendi ben diliyle. İşte şunları şunları yaptın suçlamak değil sen rezil bir çocuksun duvarların haline bak falan değil sadece çok sinirlendin hani sen çok üzüldün bana bunu birazcık anlatabilir misin ne hissettin ya da belki tiyatral bir şekilde bazen çocuklarla işte terapide de yapıldığı gibi hadi bak gel peluş hayvanlarla şimdi bu ayıcık çok kızmış olsun ayıcıya ne derdi işte sen de diğer mesela at ol at ona ne desin hani çocuğa söyletmek. Ama o çok istiyor, işte elinden alınmış, ne olacak, sen ne dersin Aslında gibi. Aslında kendisini ayna tutmanın en güzel yolu evet. değil mi? Biz hep onu Kesinlikle. söylüyoruz, oyun terapileri bu anlamda çok işe yarıyor.